Elhamdülillâhillezî hedâna lehâdâ ve mâkûnnal nehtediyel eulâne hedâna allâh ve mâ tevfîqi ve a'ti sâmi illâh bilâh leqâd jââetur râsûlü rabbina bilhaq sallû alâ muhammad allâhü sallâhü sallâhü sallâhü sallû tabib-i kulûbna muhammad allâhü sallû alâ şefî'i zunûbina muhammad allâhü sallâhü sallâhü sallâhü a'udhu billâhissamî alâlimi minas-şeytânirracî رب اعوذ بك من امزات الشياطين اعوذ بك رب من بسم الله الرحمن الرحيم قال ان ما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي illa billahi el ali el azim. Bu mübarek günde size evvelce söz verdiğimiz üzere bugüne nasip inşallah nasip olduğunda daha bilmiyoruz inşallah okuyabilirsek nasiptir diyeceğiz. Abdülkadir Geylani kutse ruh hazretlerinin mecalisinden mecalis demek ders meclisleri. Meclis oturum Türkçesi. Mesela bugün burada konuştuklarımız meclis oluyor. Mesela 29 Ramazan, 29 meclis yaptık burada. Bunlar hep mecalis. Toplarsan cemisi, mecalis. Sene, e, Bağdat'ta bu ders vaazları yapmış mübarek. Bağdat'ta yapmış. Sene 546 Ramazan-ı Şerif'te. Bu dersi 546, şimdi 1436. E, 10 oradan düşsen, 46'tan o, o öbür tarafı denk gelir. Değil mi? 600, 700, 800, 900 bin, 1000. binden burada 500 var, 400 de orada var. Kaç oldu? 900, 900 sene, 910 sene. Öyle mi oldu? He? 600, 700, 800, 900 bin, 1100 1200, 1300, 1400, 900 sene evvel. 910 sene evvel. Ee, büyük Şeyh'imiz Abdülkadir Geylani Kudsesil Azad ki artık onun tanıtmaya hacet yok. Ee, ne derler? Tarife muhtaç değil. Binlerce insan toplanmış. Hatta diğer batıl dinlerin mensupları da gelirdi. Yahudiler, Hristiyanlar çok Sohbetine gelirdiler. Hep Müslüman ol olurdular. Çok Müslüman ederdi. Binlerce, on binlerce Yahudi Hristiyan Müslüman etti. Evet. izdiham olurdu. Ee, öyle sözler söyler, öyle nasihatler eder. İnsanlar cezbeye gelirler. Kaleyağına gelirler. Kuşlar gelirler. Hayvanlar gelirler. Bütün üstten onlar Tabii melek cemaatleri de gelirler, onları herkes göremez. Keşfe açık olanlar melekleri görürlerdi. Bazen onlar inerdi kürsüden, melekler ona inderler, inerdi, onların yanına gider. Böyle değişik haller, bazı kere cemaatin üzerinde havaya kalkar, havada yürür. Yani üzerinde cemaatim böyle gider epey metrelerce gider geri döner havadan <gülüyor> nerede şimdi öyle hoca kalksa havaya düşecek aşağı küt diye ondan sonra yerden topla hoca efendim parçalarını ayrı koy değil mi? neredemizde öyle hocalık dostluk nerede? velilik nerede? keramet nerede? keşif nerede? bizim gibi adamlara verilir mi öyle şeyleri? Ama şunu bilirim, şunu söylerim. Gayba imanımız kuvvetlidir elhamdülillah. Evliyaya itikadımız kuvvetlidir elhamdülillah. Çok imanım var. Gözümle görmekten fazla inanıyorum. Bu Allah dostlarının makamlarına, hallerine, kerametlerine. Bunlar çok büyük zatlar. Rabbim şefaatlerine nail eyle. Evet. Bütün ilimleri Mevla Teala kendisine talim etmişti ayetlerden, hadislerden evet insanlar çok tevbe ederlerdi bütün günahları terk ederlerdi ee, vaaz-ı nasihatine çok itibar edildi. bazen 50.000 bin kişi olurdu 50.000 bin. 50 bin 100 bin sahrada bir de zaten hangi cami alacak şimdi bile cami almaz o kadar adamı da bir de en uzaktaki opollo yok. Bir şey yok. Keramet arıyorsun. En uzaktaki yakındaki gibi duyardı sesi. Hadi bakalım şimdi. Yani bu nasıl bir keramet? Yüz bin kişiye şimdi nasıl bağıracaksın da duyurulacaksın sahrada? Opollosuz. Öndeki bin kişi zor duyar. Böyle kerametler, keşifler sahibiydi. Tabi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin eee tercüme halini, faziletlerini, menkıbelerini, kerametlerini, bir de ondan himmet istemenin usulleri ya gavs dedin mi yetişir. Ee, himmet istemenin usullerini, ondan evvel kılınacak namazları, yapılacak e, işte, zikirleri vs. Bütün bunları nerede yazdım? He? Hangi kitabımızda yazdık? Adı faziletli 40 salatü selam. Kaçıncı şeyin numarası bilmiyorum. Şu numaralar bir şeyin önüne koysalar hepsinin ismi birbirine benziyor. Bir kağıt yapsalar da yani kitapların numaraları da miyim. E, o kalın bir kitaptır. E, bir tarafı Arapçadır, bir tarafı Türkçedir. Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin 40 tane e, efendim 62 numaralı kitap Nosur, Risale Nosu 62 ee, bu kitapta bu kitabın başında belki 50-60 sayfa kadar e, bir mukaddime vardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni daha tanımak, kerametleri baya bir kerameti sayılmış imanı kuvvetleşir adamın. Ee, <gülüyor> Salihler anıldığı zaman isimleri söylendiği zaman rahmetler yağar. Feyizler, bereketler ortalığı kaplar. Onların bir de özellikle kendisinden muracaat edip ruhaniyetini aracı edip Mevla'ya, onun yüzü su Mevla'dan muratlarını isteyenlere yetişirim diyor. Böyle de bir sözü var ve bu sözü de hala geçerlidir. Hala görüyor yani görenler o sözü. Dolayısıyla bunlarla amel etmek isteyenler inşallah faziletli adı neyle başlıyor bakalım? Faziletli 40 salavat-ı şerife. Abdülkadir Geylani Hazretlerine ait faziletli 40 salavat-ı şerifenin metni ve tercemesi ee, Ve şerhi de demek lazımdı da onu da unutmuşuz yani. Sade e, tercihmeyle kalmadık. Şerh yaptık. Bazısı 10 sayfa izah yapmışız. 10-15 sayfa izah olan yerler var. Çok da faydalı ilimler var içerisinde. Ve bu zatı tanımak bakımından da Birçok konu burada cem edilmiştir. Teala Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Şimdi biz onun, e, burada bu kitap e, yeni elime geçti. Efendim, eskiden bende baskıları yoktu. Diğer birçok kitabı bende var. Ama bu yeni, e, yani basılmış olabilir. Yazmada bunların çokları da. Ondan sonra cilaul Havâtır diye ismi de var. Diğer ismi de var. 2010'da falan basmıştı Bak anca geldi. Mübarek buyurmuş ki Sirri badel mevt akıbetü kelami Ölümümden sonra benim sırrım yani benim maneviyatım benim kelamlarımın neticesinde hasıl olur. Yani benim kitaplarımı okursanız benim ilimlerimden faydalanırsanız, kelamlarımı iyi okursanız benim sırrıma erersiniz. Yani bana yetişmeseniz de, sohbetlerimde bulunmasanız da benim kelamlarımı, kelimelerimi işte burada şimdi tercüme edeceğiz, size şer edeceğiz. O kelamlarımın akıbetinde benim aynı sırrıma erersiniz. Ölümden sonraki, ölümümden sonraki sırrıma erersiniz. Ya Rabbi sen bizleri de o mübarek zatın sırlarıyla... Sırlandır ya Rabbi, Amin. ilimlerinden müstefide değil ya Rabbi, feyzlerinden müstehiiz ya Rabbi. Amin. Amin. Şimdi o oruç hakkında bu meclis meclis hakikati sahım e, orucun hakikati ile ilgili bir konuşma yapmış. Tabi burada çok meclisler var, yani bu kitabın tümünü okuyamayız. Allah Teala'nın hakları hakkında, Allah Teala'dan korkma hakkında, dünyanın hakikati hakkında. İşrarifi i̇şte Billah kimdir? Onu anlatan meclisi var. Birçok konularda mücahhede, Allah yolunda cihat ne demektir vesaire, vera haramlardan sokmakta tasavvuf böyle meclisler. Bazı kısa sohbet, bazı uzun sohbetler yapmış. Bu meclis meclisi Hakikati savun, orucun hakikatı ile ilgili ders meclistir. Orucun hakikati ile ilgili. Şimdi hemen insanları haberdar ediyorsunuz. Herkes mesaj atıp telefon ederek veya neyse bu dersi ben yapmıyorum. Ben aracıyım. Abdülkadir-i Geylani Kaddesallahu Sirruv-Sami O Kutbu Samadani Gavsi Nurani O Yüce Veli'nin sırrı kelamındadır. Biz onun kelamını Arapça çünkü o konuşuyordu. Hani mektubat gibi değil. Mektubatın aslı Farsçadır. Arapça'ya çevrilmiş ama bu kendi ağzından çıkan kelimeleridir. Yani bizzat Arapça kelimeleriyle Okuyacağız, biz de mana vermeye çalışacağız, tercüme etmeye çalışacağız ve böylece onu dinleyeceksiniz. Beni dinlemeyeceksiniz, beni dinleyen yanlış yapar, o zatın sohbetini dinleyeceksiniz. Biz sadece tercüme yapalım, yorum da katmayalım ama ne olduğunu, ne buyurmak istediğini anlatalım. Onun için şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri oruç hakkında vaaz ediyor, oruç hakkında vaaz ediyor. Bunu dinlemek üzere, herkes birbirini haberdar etsin, arasın, bu büyük zatın sırrından, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te faydalanalım. Bu kitap yeni geldi, demek manevi bir şeydi. İçine açın bakıyorum çünkü hep kütüphanede koyuyoruz bir yere. Ne evde yer kaldı, ne oturak kaldı, bir şey kalmıyor. Doluyor her yer kitap. E şimdi bir baktım, oruçla ilgili bir şey var. Dedim o zaman bunu göndermeyeyim, bunu şey edeyim, muhafaza edeyim de, e bari bu sene bir faydalanalım. Cemaatle beraber. E, hakkı dinleyelim. Hakkı söyleyelim. Hakkı konuşalım. Evliya Allah'ın kelamlarından aktaralım ki feyiz olsun. Tesir olsun. Onlar amel ettikleri için, orucun hakikatine erdikleri için onların kelamlarının farklı tesirleri var. Bizde etkisi olacak inşallah Evet. Dün duydum mesela o Mehmet Okutan Beyaz TV'de Konuşuyor dediler. Ben e, tabi bilmiyordum. İftarda her gün mü? Bizim şey ben de bir çıktım ona bir mi iki mi? Ertan Tan mıydı? Ne, o bir a, a, arkadaşımız da onu bul, bula bula onu bulmuş herhalde. Yani adam diyormuş ki benim aleyhime konuşurlu konuşanlar oluyor falan şey yapıyorlar ama onlar diyormuş. Doğru konuşmuyorlar. işte. onlar hurafeci ve da işte onlar mühim değil falan. Eee e biz seni niye konuşalım ya? Biz seninle niye uğraşalım? E sen kabir azabını inkar ediyorsun, mütevatir hadisleri inkar ediyorsun, Buhari, Müslim bütün hadisleri inkar ediyorsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beş vakit namazda Allah'a sığındığı bir konuyu inkar ediyorsun ve cennet cehennem şu anda yaratılmış değil diyorsun. Ha cennet cehennem yok dese kafir olur da şu anda yok diyorsun. Halbuki Kur'an'da üiddet hazırlandı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dekaltül cennete, cennete girdim diyor. Bu kadar konular inkar ediyorsun. Daha inkar ettiklerinin haddi hesabı yok. E biz de milleti uyarıyoruz. Bunları dinlemeyin. E şimdi sen Melih Kökçek beyefendiye buradan ithaf ediyoruz. Sen Bülent Bey'le uğraşmayı bırak mübarek adam. Sen Bülent Bey'le uğraşacağına Mehmet Bey'le uğraşalım. Yani sen bu televizyonu kurdun. Bu televizyonda Millete bir dalalet, bir felaket, bu sinemaya benzemez, diziye benzemez, çıplak karıya benzemez, şarkıya benzemez. Çünkü orada dese ki kabir azabı yok, birisi onu inkar etse itikadı eli i sünnetten çıkar. Çünkü eli i sünnet itikadının bütün e, e, metinlerinde kabir suali, cevabı, e, ondan sonra azabı beyan ediliyor. Vakaidin metinlerinde var. ehl itikatlarının Fünet metin kita kitaplarının. Çünkü mütevatir hadisler. O kadar hadis var kabir azabı hakkında. E, onu bu e, sohbetlerde ders yapacaktım göyada. Vakit yetiştiremedim. Yukarıda duruyor kitap hatta. E, 40 tane 45 tane hadis-i şerif sırf e, o kitap cem etmiş. Kabir suali ve azabı hakkında. Hep sahih kaynaklar. Bu kadar hadis-i şerifi sen nasıl inkar edersin? Bu şu demektir. Mehmet Okutan denen adamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kulağıyla duysaydı, Resulullah bunu deseydi inanmayacak demek. Yani Resulullah burada konuşsaydı yanında inanmayacak. Bu adamı sahabe ne yapardı? Hazreti Ömer ne yapardı böyle adamları? Ha. Şimdi neden onu diyorum? Ya Buhari yetmedi, Müslim yetmedi, İbn Mace yetmedi, Tirmizi yetmedi de bu da yetmedi, Müstedame'den denbel yetmedi, Darimi yetmedi, Müvatta bütün hadis kaynaklarının aldığı mütevatir bir hadisi reddetmek ne demek biliyor musun? Şu demek, peygamberden duysam kulağımla inanmam demek ya. O kadar kesin hadis ya. Mütevatir, beş vakit namaz gibi. Sen ilahiyatçısın, hocasın, profesörsün diye nasıl inkar edersin Resulullah'ın sözünü ya? Senin peygamberden duy duyulan bir şeyi yok öyle değil nasıl dersin ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalancı mıdır aşa? E, Resulullah... Demedi bunu diyorsan Bukhari Müslüm bütün hadislerin Hepsine yalancı ettin Resulullah demedi de bunlar mı uydurdu O zaman din gitti Namazı da bunlardan öğrendik Zekatı da bundan da öğrendik İslam diye bir şey kalmadı Bütün hadisleri inkar ettin o zaman Madem bu adamlar yalan uydurdu buraya Hepsine güven kalktı Yok doğru söyledilerse Resulullah ve buyurdu demektir Resulullah buyurdu sallallahu ve Sen nasıl diyorsun ki yok bu ne demek Allah Rasulü'nün buyurduğuna yok ya? Ece i̇şte bu adam Beyaz Tv'de program yapıyormuş her iftar öncesi. Şimdi bu millet bunların elinden kurtaralım diye biz bu sene kaldık burada. Bu vaziyette her sene kalacağız gibi geliyor. Bunlar nasıl şey edecek? Geçen Akabe Vakfı'nda iftar verilmiş. Akabe ne demek lukat manası? Tehlikeli geçit demek. Bu Akabe Vakfı'nda lukatını söylüyorum ee, iftar verilmiş. Misafirleri kim Mustafa İslamoğlu'nun? İftar misafiri, biri Aziz Bay'ındır, biri de Mehmet Okutan. Okuyan mı bu? Okuyan mı, okutan mı ya? Ha okuyan. Daha çok okuyacak bu demek ki, okuması lazım, evet. Bu e, kişi, orada iftarda e, davetliler, Efendim, kendine göre herkes tabii davetlisi oluyor. Ya bu şekilde, ben bu insanların e, ne yapmıyorum? Kaşına gözüne takılmıyorum, şahıslarına hakaret etmiyorum. E İslamoğlu zaten Amentü'nün bir şartı yok diyor, kader yok diyor. Ondan sonrasını hiç konuşma halizm yok, neler dediğine vakit yetmez. Öbür Aziz Bay işte, bu zaten kabir azabı yok, o yok, bu yok, cennet yok, cehennem yok, şu anda yok yani mevcut değil diyor. Aziz Bayındır'a zaten gelince Allah'ın ilim sıfatı yok diyor. Yani ne diyor? Yarın kiminle evleneceksin? Ne olacak? Allah ne bilsin? Kardeşim senin kimle evleneceğini Allah'ın ilmi yok diyor. E böyle insanlarla muhatabız. Allah Teala hidayet eylesin. Biz duacıyız bedduacı değiliz. Allah Teala yoluna getirsin. Bizi de yoldan çıkartmasın. Yolda sabit eylesin. E şimdi onları mı dinleyeceksiniz? Abdülkadir Geylani mi dinleyeceksiniz? Koca evliyanın sultanı burada meclis yapmış, ilim koymuş. Zaten her gün ayet hadis bu kadar konuşuyoruz. Onun da kelamları ayet hadisten hali değildir, zaten içi doludur. E peki bu insanları uyarmayacak mıyız, uyandırmayacak mıyız, doğru adrese ulaştırmayacak mıyız? Allah için bir mesajımı esirgiyorsunuz, bir telefonumu esirgiyorsunuz, niye uyandırmıyorsunuz birbirinizi? Hala haberleri yok, Lale Gül TV kurulmuş, sohbet oldu. Çoğu insanlar bu işten kafildirler. Biz bu millete ulaşalım diye bunu kuruldu. Ne gayretlerle, canımız çıktı. Allah için ulaştırın. Haber atın, do, do, ulaştırın. Tekrarını gece 2'de veriyorlar. Gündüz bir daha veriyorlar bilmiyorum. Gündüz 2'de demine. Ulaştırın kadınlar belki bu saatte meşgul yemekte. Başka saatte dinlesin. 3 kere belki var günde ya. Sohbetleri. rahman Şimdi bugün bu dersi bitirmemiz lazım. Evet. Ne buyuruyor en başta? İkbu hakkı hatta yakzı hakkıküm. Çok acayip bir sözle başlamış. Orucun hakkını verin. Orucun hakkını eda edin, ifa edin. Oruç da sizin hakkınızı yerine getirsin. Ne büyük sözle başladış. Yani yarın ahirette senin de oruçtan alacağın var. Yani hakkım var. Çünkü neden? Çile çektirdi sana oruç. Aç bıraktı seni, susuz bıraktı seni. Hanımından uzak bıraktı seni yani. Nefsaniyetin, belki bir cinsel isteğin asıl oldu. Ondan mahrum etti seni. Oruçdan senin neyin oldu şimdi? Alacağın oldu. Hakkın var. Onun için oruç ne diyor işte hadis-i şerifte? Ya Rabbi menâtu e, menatu ta'am ve şerâb fin nihâr menâtu nevn billeyl e, e, Kur'an diyor ki geceleri uykusuz bıraktım yani gece okuyanlar için söylüyor tabii, yatanlar için değil. E, oruçta diyor ki, gündüzleri açsızsız bıraktım ya Rabbi diyor. Onun için oruçla Kur'an, zaten çok da münasebeti var. Ramazan, Kur'an ayı olması, Kur'an'ın bu ayda indirilmesi vesaire mukabeleler. E, onun için ikisi ne diyorlar? Ya Rabbi bize izin ver, bunun hakkını ödeyelim diyorlar. Bu kuluna şefaat edeceğiz. Anladın? O zaman diyor ki, orucun hakkını yerine getirin ki, oruç da sizin hakkınızı yerine getirsin. Yani size şefaat etsin orucucu kurtaracak ahiret. Ya gulam! Ey çocuk diyor. Hepimiz çocuk. Zahiren çocuk olmasak da 80 yaşında olsak da batınen hükmen çocuktan da beter. Mesuliyetli çocuk. Hiccumza çocuğun günahı yok. Ey evlat diyor, ey çocuk. Ramazan hamse harf. Ramazan 5 harftir. Raun ve mimun ve dadun ve elifun ve nunun. Ra, re ile başlıyor. Bizde de, de Bakalım da şuradan. Nereden yazdığımızda meydana çıkabilir bekle. Başka kelimelerde de almış olabilir. R harfi neyi temsil ediyor? Er-ra'u mine'l-ra'feti -er ve rahmeti diyor. O re diyor r-ra'fet Allah'ın esirgemesi, rahmet acıması o rafetin rahmetin başındaki R'dir diyor. Yani Ramazan'da Allah'ın çok esirgemesi var, siz kullarına acıması var. İkinci mim, vel-mîm El mücavezetü vel muhabbetü vel minnetü Kelimeler aynı şeyden Ra me İkinci harf ne? Mim Mim nereden gelir? Evladım diyor Mücavezet Allah günahlardan geçiyor Mücavezetin başındaki mimim Vel muhabbetü sevgi Allah oruç tutanları sever Ramazan'da ee, Sevginin me'si Muhabbetin me'si diyor Vel minnetü Allah Teala'nın keremi Minnet Lütfu kerem O Allah'ın lütfu keremi minnetin me'si diyor Bunların hepsine kavuşmanız lazım Ramazan'da demek istiyor bunun üçüncü harfe geldik nedir vad rame va van diyorsun orada bir de Elif gelecek bir de nunla bitecek zat arfi ve zatümine zamani ve sevabı zat diyor zamandan gelir zaman nereden gelir tazminattan gelir Türkçe sizin anlayacağınız tazmin nereden gelir ee, söz verip üstlenmek demek. Yani onu da şerh ediyor. Bu da sevap manasına gelir diyor. Zat. Yani ne oluyor? Ramazan-ı Şerif'le mukavele yapmış gibi, akitleşmiş gibi kavilleşiyorsunuz yani. Bunu ifa ederseniz, haklarını, şartlarını yerine getirirseniz, o da size ödeme yapacak diyor. Sevap, mükafat ödemeleri var size diyor. Vel elifu elif, ama va, vatta elif yok. Va. Ama biz ne diyoruz? za? O orada ne oldu? Elif geldi, za'yı çektirdi. O elif nereden gelir? Minel ülfeti kaynaşma. Ülfetin e'si. Kaynaşmadan gelir. E kaynaşma nasıl olacak? Yani Allah Teala ile kul nasıl kaynaşacak? Vel kurbi, manevi yakınlık anlamına gelir diyor. Yani bir insan bir insanla ülfet etse ne demektir yani? Sıcaklık olduğu aralarında dostluk, muhabbet, kaynaşma falan değil mi? E bu Allah ile aramızda haşa. Böyle bir Mevla Teala'da e, yarattıklarına karşı, yaratanla yaratılan arasında böyle bir kaynaşma söz konusu olmaz. O zaman burada ne anlayacağız? Manevi yakınlık. Zahiri yakınlık olmaz. Mevla ile aramızda mesafe yok aşağı. O zaman manen, sen ona ne olursun? Yakın olursun aslında. Ve nunu beşinci harfi nedir? Nun harfidir. Evet. Nun harfi de nereden gelir diyor? Minen nuri ve nevali. Nur da nurdan gelir. Nun harfi nurdan gelir. Yani Ramazan'da oruç tutan, ibadet edenlerin kalbi nur olur. Kabri nur olur. içleri dışları nur olur. Neval, e, neval de işte Türkçe. Nevale diyorsunuz ya nevaleyi getir. Ha, neval. neval sevap, mükafat yani e, birçok hayır bereket gelir. Şimdi bunları anladıktan sonra. İdaitaytum bi hakk hada'l-şehri ey cemaat diyor. Vaz ediyor. Bu ayın hakkını yerine getirirseniz hakkı dinince işte biraz ileride açacak. Yani ne acayip tabii onların vaazları ileride açacağından da anlayacağız ki e, mesele nereye dönecek? Yine haramlardan sakınmaya döndürecek işi. Çünkü tasavvufi manada konuşsa hani kalbi Allah'ın gayrinden sakınmak Allah'tan başka bir şey düşünmemek falan onlar genel halka ağır gelir. Çünkü o tasavvufun bile üst makamlarıdır o. Kalbin arınma meselesi. Onun için genel halka konuşuyor. Bu ayın hakkını verirseniz o sah cumul amele fihi, bu ayda ameli tasih ederseniz. Tasih demek yani doğru yaparsanız sahih den gelir. Doğru amel işlerseniz. Amelin doğruluğu ne demek? Mesela namaz kılıyorsun fakat abdestin düzgün değil. Sahit doğru demek. Sahittir. Bunun tersi nedir? Fasit. Yani bozuk. E ne oluyor? Abdestin fasit oldu. Ne demek? Bozuk. Bozuldu. Bozuldu derken daha alırken bozuk alıyorsun. <gülüyor> yani sonradan efendim kan çıkarak, çıkarak bozmuyorsun. Ya alırken yanlış alıyorsun. Ne yaptın? Kuru bıraktın. Bir yerini kuru bıraktın. Farz olan yıkanma yerinde bir yerini kuru bıraktın. Üç kere yıkadın ama üçünde de değmedi oraya su. Farz olan bölgeden bir yerine su değmedi. E iğne ucu kadar tepesi kadar yer kuru kalsa abdest fasit oldu. Namaz. namazda ona göre. Fatih okumadın. Sure okumadın. Sureyi yanlış okudun. Harfi yanlış çıkarttın, mana bozuldu. Anladın? Halaka <gülüyor> yarattı dedin, sen, halaka dedin, tıraş etti oldu. Yarattı nerede? Tıraş etti nerede? Kul züb-rabbil felak Zor bir suredir yani, kıraat bakımından. Bayağı yanlışlar oluyor onu okunuşunda millette. Onun için ben diyorum ki sen inna e'atayna kul huvallah Doğru yaptın, yaptın. Öbürlerine talip tecvidere rahat ettin. Bir hocadan ağız kontrolü yaptırdın mı yani? Dinlettin mi kendini ki? Bu tamamdır, bununla namaz olur. Dinlettin, tasdik aldınsa tamam. Ama sen şimdi ben Felak suresini ezberledim, nasıl ezberledim? e Kendine göre ezberledin. Ezberlediğime göre ben biraz değişiklik olsun, bu rakatta da felak okuyacağım, bu rakatta da nasıl okuyacağım? Anladın mı ama sen bir talim tecvidli adamdan harflerin mehreçlerini tahsih huruf yapmadın? Yani tahsih, tahsih'ten gidiyoruz. ...harflerin doğru okunup okunmadığını kontrol etmediğin için e, halakayı çıkartamadın, halaka yaptın veya heleka yaptın, e, H he gözlü he yaptın, bununla manaları çok değişir. Çok değişince mana bozulursa namaz da bozulur. Ondan dolayı sen bari iki sure yap, hatta mümkünse bir sureyi önce yap, hep o sureyle kıl da... ...ondan sonra bir sureyi daha talim teşvit üzere bir hoca efendi senin ağzın düzgün bu sureyle namaz olur cevazı alırsan, ondan sonra ikinci sureyi efendim, ne diyeyim sana e, mahfuzatına ekle. Ezberlerine kat. Ben şu kadar sure biliyorum diyebilmen için. Yoksa kendi kafana ezberlediğinle veya Türkçe okunuşlarla çok tehlikeli, Türkçe latin harflerinin okunuşlarıyla sure ezberleyip de okumaya, kıraat yapmaya kalkma sen. Çok tehlikeli. Onun için diyor, bu şimdi ayın hakkını vereceksin. Bunda amelleri tahsiye ederseniz abdestin, guslün, namazın, orucun tabi mekruhları var. Oruçluya mekruh olan şeyler var. Değil mi? Yapmaması uygun olan şeyler var. Vesaire vesaire. Eğer doğru düzgün, yani ilm hale uygun, bunun Türkçesi ilm hale göre farzları ve açıkları yerine getirirseniz cahitküm adileşyâv Minel Hakkı Azze ve Celle Hak Teala'dan Aziz ve Celle olan Allah tarafından size şu anlatacağım şeyler gelir. Yani Ramazan'daki kazanımlarınız neler olur bu mübarek ay? Bak yarısına geldik. Daha da neyi tahsiye ettik ki acaba? Neyi düzelttik? Hangi fasidi ıslah ettik? Hangi bozuğu düzelttik yani? Kıraatımızı mı düzelttik? Abdestimizi mi bir kontrol ettik? Yani nasıl aldığımızı mı bir efendim, araştırmasını yaptık. Diğer haramlarla ilgili neler öğrendikmiş? Bilmiyorum. Tecihikum fit dünya Dünyada ne gelecek fayda olarak ise tekviyetun likulubikum ve tenvirun leha ve nimetun ve nevalun ve batına Evvela dünyada kalplerinize kuvvet gelecek. Kalbe kuvvet demek, imanda güçlülük. İmanınız kuvvetlenecek diyor yani. Kalbinizdeki manevi tarafınız Ramazan-ı Şerif'te doğru düzgün amel edenlerin kalbi kuvvet kazanır. Beş vakit namazına devam eden, haramlardan mümkün mertebe sakınan, zaten itikat şart, onsuz olmaz, kalplerinize kuvvet gelecek ve kalplerinize nurlandırma gelecek. Bu başka aylarda alamazsınız bu nuru. Başka aylarda hiçbir ibadetle kazanamayacağınız kuvveti bu mübarek ayda alırsınız diyor. Tabi bu Ayrı bir şey. İnsan o kuvvetle beraber birkaç ay daha idare eder. Hatta bir daha Ramazan'a kadar bile idare edebilir. Durumuna göre depon fazlaysa, ona göre fazla depoyu doldurduysan benzinini şusunu busunu, bazı insan, hedef küçücük kabı varsa iki adım gider, adamın fazla depoları varsa, ona göre almışsa nuru, feyzi, bereketi, o değil mi bir sene gider e, ne kadar zaman o benzinle idare edebilir. Çünkü depoyu doldurmuştur. Yani sadece arabanın deposu değil, yanında da depolar var. Dolu depolar var. E sen o zaman ne kadar alacaksan, bir daha sene Ramazan'a kadar, önümüzdeki aylarda o kadar kuvvet bulacaksın. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ya, Ramazan selametle geçerse, bütün sene selametle geçer. Bir daha Selimeşşeh Ramazan, Selimet üstüne. Nimetler gelir, ikramlar gelir, hem de nasıl gelir? Neval, nevaleler yani ikramlar gelir ama hem zahiren gelir yani gözle görünür şekilde gelir tesirh, oruç tutun sıhhat bulun midenize kuvvet gelir sıhhat gelir zahiren vücudunuza hafiflik gelir insanlarda bir zayıflık oluyor falan bilmiyorum siz nasıl durumunuz ona göre dengeli yenirse falan vücuda hadis-i şerif oruç tutun sıhhat bulun niye buyurdu sünnet üzere oruç tutsa adam kesinlikle hastalıklardan kurtulur sıhhat bulur o zaman bu nimetler size sadece kalbinize gelmez. Hem dışınıza gelir hem içinize gelir. Öyle nurlar, öyle feyizler, öyle bereketler Ramazan-ı Şerif'ten sonra da eser bırakır. Üzerinizde izi kalır. Ve sizi haramlardan yine korur. Birçok iyi alışkanlık bırakır. Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi, namaza devam gibi, cemaate devam gibi, gece teheccüd kılmak gibi, savura kalktığın için Bunlar birçok kazanım sende bırakır. Zahiren, görünüşte ve batınen kalbinde. Ve yecih fil ahireti. Ahirette, Ramazan orucundan dolayı, Ramazandan dolayı ahirette size ne gelir? Yani dünyadaki nimetler ayrı. Ma la aynun ra'et. <gülüyor> Hadis-i Şerif'ten tabi o baş tarafı Hadis-i Şerif değil ama hiçbir gözün görmediği yani dünyada hiçbir göz görmemiş. Gördüm diyen yalan konuşuyor. Vela üzrünsemiat. Hiçbir kulak duymamış. Yani öyle bir nimetler var ki cennette. Dünyada kimse görmemiş ve ölünceye kadar da göremeyecek. Ve kıyamet kopuncaya kadar da hiçbir teleskop, usturlap, hiçbir teknolojik alet o nimetleri keşfedemeyecek, göremeyecek. Dünyada kimse göremeyecek onu. Öyle bir nimet olduğunu bile bilmeyecek. Öyle nimetler var ya şu dünyanın nimetleri bile çoğundan faydalanamıyoruz. Para yok, pul yok. Hepimiz yurt gibi dolaşıyoruz. Ha şimdi dünyada bile öyle nimetler var. Paramız olsa bize de yarar değil mi? İşimize de gelir. Çok nimetler var dünyada. Daha az nimet yok. Ama bize ne yani? Biz biz biz onlara ulaşamıyoruz. En zengin milyar doları olanın bile gözünün görmediği nimetler var. Kulağının da duymadığı nimetler var. E, peki onlar da geçtik. Ve خَطَرَ عَلَا Hiçbir insanın kalbinden bile geçmedik. Bu hadis-i şerif sahih-i hadis şeriften alıyor tabi bu cümleyi ama o cümlenin içinde sohbete katmış bunu. Beşerin kalbinden dahi geçmedik. Ahirette nimetler Ramazan ayından dolayı gelecek. E şimdi beşerin kalbinden geçmedik deyince burada göz görmeyi bıraktık, kulak işitmeyi bıraktık. E, adam düşünse düşünse bütün dünyanın ne diyorum sana Grafikçileri, tasarımcıları, hani var ya mimarlar çok pahalı, bilmem kaç yüz bin dolarla çalışan. Ne yapacak o mimar? Sana proje çizecek. Ne, ne proje çizecek? Ben bende çok para var, pislik gibi affedersin. Ne olacak efendim? Bu kadar param var. Bana öyle bir saray yap ki dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Yani kimse de bugüne kadar olmamış falan falan falan. O kadar da para veriyorlar, milyon dolarlar mimara veriyorsunuz, çizmesi için. Bu adamların hepsini toplasa, dünyadaki en büyük tasarımcılar hepsi de otursalar düşünseler, belki de kıyamete kadar ömürleri olsa düşünseler, cennetteki nimetlerin neler olduğuna dair onların akıllarından bile geçemiyor. Düşünemiyor, düşünemiyor. Böyle bir nimet olur diye tasarım yapamıyor. Dışarıda yapmasını bırak, imkanları bırak. Düşünemez, aklına gelmez. Öyle bir cennet hazır, donanmış, kuşanmış, bekliyor. Ramazan-ı Şerif'ten, bu mübarek oruçtan, bu teravihlerden kazanacaksınız diyor. Şimdi ara veriyoruz, zikirlerimizi yapalım inşallah. Ondan sonra mübarek zatın dersine devam edelim. Bakalım neler buyuracak daha bize. Allah Teala şefaatine nail eylesin. Bizlere de sözlerinden kalplerimize tesirler kalka iletsin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Ne dedik? Geçen günlerde dedik. Bilmiyorum ne yaptınız? Yapıyor musunuz? ramazan Şerifte dört hasleti çoğaltın. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. İkisi sizin zaruri hacetiniz Mevla'nızdan isteyeceksiniz ve mübarek ayda muradınıza ereceksiniz. Bunların zikrini yapalım öyle başlayalım. Aşhed ve La ilahe illa Allah. Aşhed ve anna Muhammedan abdhu Rasuluh. ve La ilahe illa Allah. Aşhed ve anna Muhammedan abdhu ve La ilahe illa Allah. Aşhed ve anna Muhammedan abdhu Rasuluh. Aşhed ve diğer meclislere baktım arada da korkuyla ilgili Allah korkusuyla ilgili ee, bahiste buyuruyor. buyuruyorum. Evli Allah'tan birini vefatından sonra mana aleminde görmüşler. Sormuşlar ki: "Efendi Hazretleri Allahu Teala sana ne muamel etti?" Demiş ki: "Ğafar ali Rabbi. Rabbim beni Bağışladı. Zaten bütün derdimiz bağışlanmak. Bağışlandıktan sonra e, hep kazanç, hepsi kar. Günahlar gidince bir şey kalmıyor. Dert, bela, günahlar. Peki bimâdâfâhâli azze ve celle allah Teala niye sizi affetti? Hangi amelinizle? Hep böyle sorarlar. Mübarekler, rüyada bile tetikteler. Hep böyle niye sorarlar? O cevaplarla işte dünyaya, kullara teşvik için ameli i salih öğretecekler. O zat demiş ki diyor ee, bu meclislerin diğerinde yani söylüyor. Demin dediğim konuya geldi. Bir gün abdest aldım diyor. Hamamda. Mescide gittim. Mescide yaklaştım. Tabii bayağı da arada çok mesafe yürümüş yani. Uzun da yollar var. Mescide geldim, baktım bir çok ufakta olsa bir yer ayağımda kuru kalmış. Su orayı ıslatmamış. Ee, yani ihtiyatan çok dikkat etmek lazım bu abdest kusül işine dedim ya. Hemen döndüm diyor, işte bayağı yol yani, aralarda da su yok, yani eskisi gibi her yerde su yok, şimdiki gibi eskiden. Döndüm diyor, o mekanı yıkadım diyor, yani o yeri, o kuru kalan yeri yıkadım. Evet, e, tabi dünyada ne zaman vefat ettiğim, Mevla'nın huzuruna çıktım, tabi ben unuttum ne zaman ne olmuş, Mevla unutmaz. Mevla buyurdu ki sen benim şeriatıma hürmet ettin, benim dinime değer verdin, bir ufacık kıl kadar yer, e, kuru kalmak durumundan dolayı o kadar yolu geri döndün, gittin orayı tekrar yıkadın, sen ki İslam'ın emirlerine, abdese, işte ilmihale geliyoruz. iş, i̇l taharet, temizlik, abdest, sen ki bunu yaptın, ben sana hiçbir şey sormam buyurdu diyor. Onun için, efendim, dini ciddiye almak lazım, dini mübin İslam'ı ciddiye almak lazım. Yani onun için, ondan sonra bu mübarek buyuruyor ki, ''Ey gidi millet'' diyor vazettiklerine ettiklerine. Allah'ın dostları bu kadar ibadet ettikleri halde Allahu Teala'dan sizden fazla korkuyordular. Siz bu kadar günah işlediğiniz halde onlar kadar korkmuyorsunuz. Bu sizin Rabbinizden haşrediniz, havfiniz, yani Rabbinizden korkmanız ne kadar da az diye beyan ediyor. Diyor ki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman tencere kaynaması gibi göğsünden yani Allah korkusundan dolayı işte okuduğu kıraatın tefekküründen dolayı tencere fokurdaması gibi Kaynama sesi işitiliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzağından işitiliyordu. Bu nasıl bir haşyet? Mevla'yı nasıl bir görür gibi hali? Allah Allah. Hatta ne diyor burada? Bir e, İbrahim aleyhisselam, ala nebine aleyhissalatü vesselam, namaz kıldığı zaman bir mil mesafeden, yani üç fersah, bir fersah dört bin adım diyebiliyorum. Bir fersah dört bin adım. Ne oldu? On iki bin adımlık mesafeden, İbrahim aleyhisselamın e, karn, göğsünün namazda Allah korkusundan kaynamasının sesi işitiliyordu diyor. 12 bin adımdan işitiliyor. Nasıl içi kaynıyor Allah korkusundan? Çok İnne İbrahim el evvahun Halim İbrahim çok ah çeker. Ayeti kerime de de var ya. Onlar diyor sıttık kişiler, embiya, ekhilah, nebiler, haliller, dostlar, muhipler mücabet davet davetleri makbul zatlar efendim onlar diyor bu kadar Allah Teala'dan korkuyorlar ibadetlerimiz reddolur mu acaba diye korkuyorlar Allahu Teala'ya müracaat ediyorlar ey gidi millet diyor ey gidi cemaat siz neredesiniz onlar neredeler diyor Allah Teala ya Rabbi bize kendinden zatına karşı hauf ve haşyet ihsan eyle yarım bize çok sana karşı ee, derin saygı bize nasip eyle ya Rabbi yani senden fazla Keremle ya Rabbi öyle bir sakınmayı azabından öyle sakınmayı korkmayı bize ihsan eyle ki ya Rabbel alemin senin nazarında, senin gördüğün yerde senin müşaheden altında, senin ilim sıfatının karşısında günahlardan bizi muhafaza eyle ya Rabbel alemin ve ya lazım. neler beyan ediyor, neler beyan ediyor yani şimdi bu mektuptan, oruçla ilgili meclisinden, dersinden gidiyoruz. Elekferu minkum ma'indehu haberum Sizin ekserinizin diyor, oruçtan haberi yok. Yani 900 sene, küsür sene evvel şöyle. Sizin çoğunuz orucun hakikatini bilmiyorsunuz. Şimdi nereye getiriyor? İhtiramul emri ala kaderi ihtiramil amiri bihi. Bir emre hürmet etmek. Ne emri geldi? Oruç, farz emri geldi. Ne emri geldi? İşte ikindi farz emri geldi. Şimdi ikindi geçiyor. Ama daha vakti var mesela. Bu emirlere ne kadar değer vereceksin? İkinci namazını kılmaya ne kadar önem vereceksin? Veya oruç tutma emrine nasıl tabi olacaksın? Bununla amel edeceksin. Bu emre değer veriyor musun sen? Veriyorum diyorsun. Peki ne kadar değer veriyorsun? Verdiğin değer, işte abdese verdiğin değer, namaza verdiğin değer abdestten, gusülden, taharetten, nerelerden başlıyor? Sen oralarda düzgün hareket edeceksin ki Mevla görüyor gibi namazın da ne olsun, huşu ile eda dilebilsin. Çünkü gerisi bozuksa, namaza girdiğimiz mi sen Allah'ın huzurunda nasıl duracaksın? Emreden ne kadar yüce ise, emredene ne kadar hürmet etmek gerekiyorsa yani daha açık ifadeyle senin emreden zata ne kadar saygın varsa emrine de saygın o kadar olur diyor. Bu çok ince bir mana. Şimdi mesela sana birisi emrediyor. Çek arabanı. Arabayı park etti şuraya. Dedik sana çek arabanı. Sen bir bakarsın bu kim? Öyle ya bana arabanı çek diyen adam kim? Bakarsın şimdi simitçi ise Hakaret için söylemiyorum. Sen çek arabanı dersin. Değil mi şimdi? Baktım biraz kelli felli bir şeye falan. Ulan binanın sahibi olabilir falan. Belki düşünürsün falan. E tamam şudur budur. Biraz belki e, o, savsaklarsın birini bekliyorum hemen kalkacağım falan falan. E bakarsan polisse he? mecbur uyarsın. Yok efendim kaymakamsa vali ise ise mesela po polisten gitti konsere emniyet müdürü ise İstanbul Emniyet Müdürü ise he ne yaparsın tanırsan tabii adamın da ne diyorsun ona apolet mi azolet mi ne ha işte yıldızlarına da bakacaksın da sivilse hiç takar mısın sen kimsinersi falan sonra bir de gelirse şey, bu polisler moruçlar, sen kime dedin ya? E kimdi o? İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. Aa, bilmedim ya, bilseydim öyle der miyim? Değil mi? Sen emredene ne kadar sayıyorsan, emrini o kadar çok sayarsın. O zaman adam çek arabanı hemen vınlarsın. Başıma açmayalım, değil mi şimdi? Ya biz öyle bilmedik bizim Tevekket Şevket Efendi ile beraber, Bizim tevekkel derim ona Şevket Efendi gelmiyor epey mübarek adam. Belki gelir yarın. O, o mübarek adamdan çok gezerdik biz. Onun bir renal vardı. Sohbetlere götürüyor beni. Yeni bostaya sohbete gidiyoruz. Bu da mübarek adam. Kendisini şey zannediyor yani ben arabadayım diye cübbeli hoca. Kim takar cübbeli hocayı? Öndeki arabaya zurna basıp duruyor. Adam da soldan gidiyor. Yavaş mı gidiyor bilmiyoruz. Bastırıyor da ona bilmem ne bize kafamızda sarıklar. Epey sene var bu 20-25 sene. Yeni Bosna sohbeti yetişeceğiz Ya e, bir şey de demedim ama sohbete geç kaldık. Onun için bastırıyor şeyi. Ondan sonra baktılar, ettiler bize falan. O bizimki hiç takmaz adamı kim falan. Meğer İstanbul Emniyet Müdürüymüş. Hakikaten. Ondan sonra biraz daha gittik falan. Yeni Bosna sapağına dönmeden durdurdular bizi. Ne oldu? Çek Filorya Karakolu'na. Tabi. Filorya Karakolu'na gittik. Hepten sohbet gecikti bu sefer. E mübarek adam ne korna basmasaydın? Beş dakikaya yetişirdik şirgepten. Karakolda aldık soluğu. Girdim içeri ben dedi bana sen papaz gibi giyin. Papaz mısın dedi sen bana. He onu ben sonra dedim birilerine bu emniyet. Adını unuttum şimdi. Ama bulmuş belası. Neyse sonra haberler aldım. Dediler Dedi sen papaz mısın? Dedim hiç papaz sarık sarar mı dedim. Böyle bir durdu falan. Ben de Kur'an okuyorum, bilmem ne, Kur'an'ı getirdi, bir şeyler ediyor, bir hareketler yapıyor falan. Ne dedi bu... Nereye gidiyorsunuz, ne korna basıyorsunuz bize, bilmem ne. Ya dedim şoför böyle işler etti. Bizim haberimiz yok, yeni bostel sohbete gidiyoruz. Bilmem ne, prakisi gidelim, cemaat bekliyor orada falan. Neyse bir, bir işlemlik bir işimiz yok. Arabasına ceza yazdılar var, bilmiyorum ama e şimdi sen adamın şeyini bilsen öyle korna basar mısın adama? He? Bizim Şevket Efendi emniyet müdürü ne diyor ki? Çek arabanı diyor yani. Sağ çek <gülüyor> kadar. İşte öyle olur. Sen adamın değerini bilirsen ona hürmet edersen makamına göre neyse verdiği emrede ona göre ihtiram edersin. Sen allah Teala'nın ne kadar değeri var senin nazarında? Kainatı yaratan allah Teala'nın ne kadar değeri var? Ha, o Allah'a ne kadar değer veriyorsan, emrine ona göre değer vereceksin. Ey cemaat diyor, sizin çoğunuz oruçtan haberiniz yok. Oruç kimin emridir? Sen kimin o emriyle oruç tutuyorsun? Benim keyfim için mi tutuyorsun? Anan dedi diye mi tutuyorsun? Niye açsuzsuz kaldın bu saatlere kadar? Burayı iyi dikkat et diyor. Ve kullu men les endu haberu ve celle ve la min ve embiyahi ve salihin min ibadi salawatullahi ve selam aleyhi ecmaîn. Keyfe şey. Bir adamın Allahu Azze ve celle'den haberi yoksa yani mevlasını bilmiyorsa, isimlerini, sıfatlarını, Rabb'ini tanımıyor. Evet. Peygamberlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler peygamberi onun manevi büyüklüğü, faziletleri, makamı o, o getirdi bize bu dini. O Allah'ın en büyük elçisinin emirleri bize ulaştırdı. Ondan haberi yoksa, Allah-u Teala'nın diğer peygamberlerinden haberi yoksa, salih kullarından haberi yoksa o kimse benim Ramazan'dan haberim var demesin diye. Onun Ramazan'dan haberi olmaz. Ramazan ne büyük aydır onun hiç farkında bile olmaz. Ya ne yapar? Elekzeru sizin çoğunuz diyor cemaate diyor. Sizin çoğunuz, babalarını görmüşler oruç tutuyorken, annelerini görmüşler, komşularını görmüşler oruç tutuyorken, onlar da beraber oruç tutuyorlar, tutmuşlar. Yani, adeten, la ibadeten. Sizin çoğunuzun orucu adet olmuş, alışkanlık olmuş, yani örf, geleneksel olmuş, ibadetlikten çıkmış diyor. 900 yüz sene evvelki cemaata bunu söylüyorsa, bugünkü bu milleti görse ne der? Allah Allah! Sizin orucunuz, iftarınız, çavurunuz, şeyiniz, masiyet olmuş der. Ya, masiyet olmuş yani. Hep gün olmuş. Acayip, acayip işler. ne ne savm Orucu zannediyorlar ki nedir? Hüvel imşak taam ve şerâf bu. Sadece yememek, içmemek. Velayetine bir şartı var yani, şartları var. Yerine getirmiyorlar. Rükünleri var. Yerine getirmiyorlar. E bunlar tabi ilmi hallerde bizim e, ya ne oldu oldu. Ramazanın son yarısında bari bir şartlarını, rükünlerini belleyin. Oruç Risalesinde yazıldı bunlar. Oruç Risalesinde değil mi? Sünnetleri, müstehapleri, edepleri, mekruhları, müfsitleri. Ya oruç yani bu Allah'ın ve be, İslam beş şartından birini şu anda icra ediyorsunuz. Dolayısıyla bunun hiçbir şartı yok, rüknü yok. Yemedim, içmedim ağzım kapattığım zaman oluyor. Öyle mi oluyor yani? Niyeti ne yapıyorsunuz? Değil mi? Bunlar her biri hakkında mesele var. <gülüyor> ya kavm, ey millet, ütrükül adete, adetleri bırakın alışkanlıkları bırakın, geleneği, göreneği bırakın, velzemul ibadete, ibadete yapışın diyor. Yani Allah'a kulluk şuuruyla Ya Rabbi ben senin kulunum. Sen beni bir damla sudan yarattın. Nimetlerinle iftar edeceğim. Nefes alıyorum, veriyorum. Bütün damarlarım, beynim, ciğerim, böğüm, ev yerim seninle çalışıyor. Durdurduğun noktada ben biterim Ya Rabbi. Sen bana emrettin oruç. Tutmaya çalışıyorum Allah'ım haramlardan sakınmaya çalışıyorum Allah'ım. Böyle şuur üzere ibadet şuuruyla, kulluk şuuruyla ifaden. Suumulillahi ve celle. Evet, orucu Allah için tutun. Evet. Allah için tutun ne demek? Sırf onun rızası için. Anamın hatırı için, babam öyle istiyor için. Efendim Birisi yani patron oruç tutanlara ikramiye veriyor diye yok efendim he? Hiç başka niyet Müslüman görüneyim diye değil. Bazıları da böyle onun bunun da hatırına da tutanlar var ha. Hadi senin hatırına bir gün tutayım falan. Tam şirk. Tam şirk içerisinde haller hareketler var. Allah için tutun. Rabbinizin emri olduğu için. La te tezaccaru bisiyamikum Sakın oruç tuttuğunuzdan darlanmayın. bu ayda ve ibadeti fi Sakın teravihten darlanmayın. Sakın ge geceler çok kısa ya hemen savur bitiyor. Efendim hemen oluyor. Bir havuç gece yatamıyoruz, kalkamıyoruz. Teravi bitiyor, 12'de yatıyoruz. Dön o yana, dön bu yana uyuyamadan savur oluyor. Davulcu bir buçukta başlıyor. Davulcular da cins ya. Bir buçukta davul başlanır mı mübarek adam 3.20 geçene kadar imsak var. İki buçukta başla ama ben kaç mahalle daha gezeceğim? E sen kaç mahalle daha keseceksin diye beni niye birde kaldırıyorsun? Bu da binler daha Allah Allah, çocuğu olan var, uyuyan var, uyutan var, hastası var, bilmem nesi var. Hadi iki buçukta anlarız. 45-50 dakika kaldı. Hani 2.20 geçe falan anlarız. Bir de başlıyor ya. Allah'ım ya Rabbi. Davulcular da kim de tasnif edecek? Onlara kim şey edecek? Usul öğretecek. Usul diye bir şey yok. Efendim, makam diye bir şey yok. Eline alan vuruyor. Mübarek adam, onda bir usulü var, üstürü bu var. Öyle mi şimdi? Eski davulcular bayağı havalı çalıyorlardı yani. Bizim Recai Dede vardı, Allah rahmet etsin. Kalkıp köpek atacağım geldi dedi ya. Davulcu bir çaldı dedi. E şimdi ki davulcular kafana vuru gibi vuruyor ya mübarek adam. Yani milletin de moralini bozma. Yataktan kalkarak adam sinir sepet kaldırma ya. Evet. Şimdi darlanmayın diyor Afrika Adil Hazretleri. Bu ayda diyor oruç sıcak. Zaten Bağdat'ın sıcağı yani. Oruçtan darlanmayın. Mevla'nın nimeti bilin. Kadrini kıymetini bilin. Efendim, bana ne büyük ibadet nasip oldu. Bana Allah sağlık verdi tutabiliyorum. Ya sağlıklı olmasam tutamasam. Şuraya çıksam. Ha ben çürüğe çıkmışım zaten. E tabi. Tutamazsan ne oldu? Çürüğe çıktın. E be, ya ben tutamasaydım daha mı iyiydi? Demek sıhhatliyim ki tutuyorum. Nimet kıymeti bilin. Şükür bilin. Ondan sonra ibadetlere devam edin. İbadetlerden yorulmayın. Nedir sesler ya? Yukarı çıkarın, yukarı çıkar Evet. İ'melü fihî. Bu mübarek ayda efendim Mevla Teala'nın teravihde sene kadar faziletler verecek, oruçtan sene kadar ikramlar yapacak. Onu düşünerek sıkıntıya sokmayın kendinizi. Rahat olun, huzurlu olun. Bu mübarek ayda amel edin. <gülüyor> Amellerinizde ihlaslı olun. Yani ihlaslı olun demek sırf Rabbimin rızası için. Kimse ne demiş, kim ne dememiş, kim beğenmiş kim beğenmiş, hiç onları gözünüzde yani sebepleri de görmeyin diyor. Bu ihlasta tabii tasavvuftaki ihlas sebeplere sarılmayın demiyor. Sebepleri görmeyin. Bunların farkı var. Değil mi? Rızkımı Mevla gönderiyor. Beni o yediriyor, çürüyor. Şimdi iftarda işte yiyeceklerim hep Mevla gönderdi. He ama işte bakkal getirmeseydi, fırın pişirmeseydi efendim kocam para getirmeseydi ekmek alamaz Cık. bunlar diyor e, sebeplere takılmayın sebeplere bağlı kalmayın siz amellerinizi Allah için ihlaslı yaparken Allah'tan gayrini görmeyin o yaratıyor o yaşatıyor o yediriyor o içiriyor teravih namazına devam edin teravih namazını terk etmeyin mülazemet edin efendim bu gecenin şeyi nerede? Bu mübarek gecenin teravişi kaçıncı gece? 15. gece. 15. gece. Allah Teala duasını kabul eder. Bu gece teravih kılanın isteğini verir, duasını kabul eder. Vekl haceti, muradını ihsan eder. Ve tule malasıful vasfun. Tarif edenlerin vasfedemeyeceği kadar kendisine mükafat ve sahatlar ihsan eder. Ve tusalli alai'l meleke ve hamide'l hars ve'l kürsi bütün melekler ona rahmet duasıyla salat eder arşı taşıyan meleklerde arşı taşıyan melekler dört tane şimdi en büyük melek onlar koca arşı taşıyorlar o dört melek de ona ismiyle salat ediyor kürsü taşıyan melekler de ona salat ediyor bu gece teravih kılana e melekler sana rahmet duası yapsa günahsız ağızlardan sen günahın kalır mı ya hem de ki arşı taşıyan meleklerde çok büyük onların salatıyla tecelli gelir o her meleğe benzemiyor. Onlarda özel makam var. Hamiley arş. Zaten istifar ediyorlar. Elle dine el arşe. Arşı taşıyan melekler <gülüyor> ömür havalı. Etrafında tavaf edenler. Bir de arşın etrafında tavaf edenler var. 70 bin melek, 70 bin melek. devamlı 70 bin hiç boş kalmaz. İşte onlar Allah tesbih ederler. Cihanallahü hümdü ve estağfurûne liman fil arḍ. Yeryüzünde olanların için de günahlarının affı için de istiğfar ederler. Ayet. E peki şimdi yeryüzünde olandan hepsine mi? Hepsine olamaz ki. Niye olamaz? Gavurun günahı için istiğfar edebilir mi melek? Adam Müslüman değil. Müslüman olmayana melek dua edebilir mi? Edemez. O zaman yeryüzündekilerden kimi kastediyor? İnanan müminleri kastediyor. Özellikle sen o duayı, istiğfarı, salatı, rahmeti, meleklerin arşı taşıyan ve arşı tavaf eden meleklerin ismen ve hususen dualarını, feyizlerini, bereketlerini celbetmek istiyorsan bu gecenin teravihini kıl çünkü o zaman ne oluyor? senin adın anılarak özel bir yerin oluyor duada payın oluyor duada yani sen onların salatına ehil oluyorsun istiğfarına ehil oluyorsun onun için biz dualarımızda ne diyoruz? ya Rabbi bizi meleklerinin istigfarına ehil eyle amin neden? Ehil olmazsan melek istiğfar eder ama senin günahına taalluk etmez. E neden? E sen zaten tevbe etmiyorsun, pişman olmuyorsun, bir daha yapmama niyet etmiyorsun, e kul hakkını iade etmiyorsun, e ehil olmuyorsun. Ehil olmayınca melekler istiğfar ediyor ama e sen tevbe edersen, pişman olursan, kul haklarında helallaşmaya kalkışırsan, sebeplere sarılırsan, nasuh tevbesine başvurursan, meleğin de istiğfarı tam sana denk geliyor. Çünkü neden? Sen layık oldun onun istiğfarına. Mazhar oldun, mahal oldun, ehil oldun. Yani meleklerin istiğfarından ve salatından ve duasından ve rahmetinden, bizi mahrum edecek hallerden, hareketlerden Ya Rabbi mübarek saat hürmetine bizi muhafaza ile Ya Rabbi. Amin. Amin. Melekler istiğfar ediyor ama herkesin günahı olmuyor ki. Yeryüzündekilerden kastı ne? İstiğfara namzet olanlar. Namzet olmak için de bir insanın Allah demek lazım. Tevbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Af istemesi lazım. Veşgilu'd-dav'e fi'l-mesacidi. Mescitlerde ve eş'ilû, eş'ilû tut yakın. Ad-dav'e'l-mesacidi camilerde diyor kandil yakın. O zaman lamba yok. Lamba olmadığı için ne götürün diyor camiye? Fe innehu nuru'n-yevmel kıyamet. Kıyamet gününde o sizin kabrinizde, mahşerde sıratı geçerken nur olacak. Eskiden camiye kandil, zeytinyağı getirirlerdi. O zeytinyağlar, hele Mescid-i Aksa'ya e, kandil hediyeden işte yağ götüren, ne kadar fazileti var hadis-i şerifte, Mescid-i Aksa için özellikle var o hadis-i şerif. Dolayısıyla, efendim, o kıyamet günü nur olacak. E hoca efendi ne var? E biz şimdi bu sebepten mahrum olduk. Niye mahrum oldunuz? E niye mahrum olduk? Camide yağ, kandil mi var da Yağ mı yakacağız? Ben sana bir şeklini söylerim. Ha bak burada bu kadar lamba yanıyor. Gidersin derneğe dersin ki şunu elektrik parasına say. Dersen he, Ne oldu? Kaç lira çıktı buranın elektriği? Bin lira. Değil mi? Verdim bir elli lira, beş lira. O elektrik parasına verildiğinde yaktığın ışıklardan Kur'an'ı görenler, okuyanlar, namaz kılanlardan hepsine ortak oldun mu? Oldun. Niye kıvırıyorsun yandan yandan, kenardan, kıyıdan, sahilden gidiyorsun? İşte bu sevapların çoğundan mahrum olduk. Olmadın ama hiç umurunda değil. Oralı da olmadın yani bu lafıma farkındaysan. Evet. Yani arayana her sevap devam ediyor. Hiçbir sevabın eksiği yok arkadaş. Yapmak istiyorsan Mescid-i Nevevi'deki gibi faziletler devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın fazileti bile devam ediyor. Hiçbir yerde boşluk yok. Anladın? Mescid-i Eksa'ya gittin ziyarete Gidersin orada caminin görevlileri var Dersin ki bunu caminin ışığının parasına verin Oldu Mescid-i ışığı Orada da şey var Dernek var yönetim var Mescid-i Yok mu yani? E ben gidemiyorum Gönderirsin giden Tur'daki Müslüman bir adamla. Mesela ne aradın da bulamadın Yani hangi salih amel Kaybolmuş? Sen kaybolmuşsun İzâ Azze ve Celle şehri siz aziz ve celil olan Allah'a bu ayda itaat ederseniz itaat ederseniz ne demek? sade oruçla değil, diğer emirleri de tutarsanız, yasaklardan sakınırsanız <gülüyor> allah Allahu Teala'ya hürmet ederseniz hürmet, ihtiram ne demek hürmet? yani Allah'a nasıl hürmet edeceksin kardeşim? namazda düzgün dur, sallanma sağa bakma, sola bakma, bu çok önemli tabii namazdaki. Hareket tarzı çok terbiyesizlik Allah'a karşı da. Zaten mekruh falan. Çok da hareket fazla olursa müfsit de olabilir. Yani namazı da bozan hareketler de var namazda değil mi? İki ellen pantolonu iki ellen çekersem bozulur diyen alimler var. Niye? Çünkü iki ellen hareketi ameli kesire girer. Ameli kesir namazı bozar. Çok önemli. Namazı bozanlardan biri ne biliyor musunuz? Ameli kesir. Ameli kesir çok hareket demek. Bu çok hareketin tarifi nedir? Neye göredir? Mutlaka onu İman İslam ilmi halinde çok bahis açtık. Onu ameli e, A'dan adam bakarsanız yani ameli kesir dolu tarifi var. Acaba sizin hareketler ameli kesire giriyor mu yani? Zaten giriyorsa namazda gidiyor yani. Onun için onun tariflerini şimdi ben tek tek. Ama mesela iki ellen pantolon ben niye çekmiyorum bir tarafımı? Dar giymiyorum da onun için. Sen de dar giymezsen hiçbir elinle bir yerin çekmen gerekmez. Şalvar giyersen değil mi inşallah var Rabbine yalvar demiş. E sıkıntı yok. Eğer siz Allah işte Allah hürmet. E, namaz namazda saygı. Oruca saygı. Nasıl oruca saygı? E, şarkı türkü çalın, sen kulağın tıkadın, dinlemedin gittin oradan oruca hürmet et. Aklına bir laf geldi, tam gıybetlik bir mevzu açıldı. Senin de kızdığın bir adam. Böyle tam yerine geldi böyle. O adamı bitirecek bir laflar söyleyecektim falan o adamların nazarında falan Cık, oruçluyuz arkadaşlar. Oruca hürmet. Allah hürmet böyle olur Allah. Nasıl hürmet edeceksin? Bir haramı terk etmek. Namemeheren bir kadın gördün çıplak. Çırılçıplak. Bir de bakarsın ha, buralarda bile o aşağıda patrika var olan çıplak geziyorlar. He üstünü açmış, altını açmış. Geziyor. E sen işte oruçlusun. Hemen gözün es tavrılar. Zaten bakmadın. E gözüne denk geldi hemen gözünü kapattın. Allah'a hürmet. Anladın mı? Allah'a hürmet böyle olur Allah'ın gördüğü yerdeyim ya ne yapıyorum arkadaş faiz yemedin rüşvet almadın adam biri sana rüşvet teklif etti memursun falan gayrimeşru bir isteği var parayla yaptırmaya çalışıyor herkesin başında kendine göre neler var büyük imtihanlar var yani. he karı senin kafanı bozdu sinirlenip bağıracaksın e oruca hürmet buyuruyor ya oruçlu gün oruçsuz gün gibi olmasın ne yaptın? Hanım alacağın olsun diye yani Ramazan'dan sonraya kalsın dersin. Konuyu kapatırsın. Bağırmadın. oruca evrim Tamam. Sesini kâne şefîhallekum yevmel kıyameti. Mutlaka bu Ramazan ayı ve bu orucunuz size kıyamet gününde şefaatçi olacak. Elinizden tutacak, cennete sokacak ya. Oruç şekle giriyor. Nur yüzlü mübarek melekten daha güzel geliyor. Mevla sen orucunun suretinde melek de yaratabilir. O da var. Zikirlerden melek yaratıyor, abdestten yaratıyor. Yani mevla böyle birçok ameli salihten de melekler yaratıyor. O meleklerin sureti var. Görünüyor, şekle giriyor, şekle nurani geliyor. Sana ne kadar geniş ve yoldaş olur kabirde, mahşerde, sıratta mezzan. İklou aklasom, hatta akliye <gülüyor> hakkın ve üfie gumbi Orucun hakkını ödeyin, oruçtasın hakkınızı ödesin ve ebediyen sen senin orucun birkaç dakika kaldı bitecek gün olarak birkaç gün kaldı sayılı günler bitecek ama diyor o orucun sana ödediği mükafat ve hak ebedi bitmeyecek sonsuza kadar sonu yok cennetin cennete giren için sonu yok ne yiyeceksin içeceksin cennetin ışığı nuru Yemesi, içmesi, 60 dünya kadar cennetin köşkü, saray hizmetçisi. Masarifi nereden geliyor arkadaş? Masarif. Bu cennette ye iç yat aşağı. Bunun masrafını kim gör? Nereden karşılanıyor bu? İşte namaz gibi ibadetler, bu oruçların şefaatleri, karşılıkları bitmiyor. Oruç bitiyor, cevabı bitmiyor. Ya sen ne darlanıyorsun? Ben Müslüman diyor. Şefi'i hallekum de Rabbik maazze vecel. Rabbiniz katında size şefaat edecek Mübarek. Allah, Allah Hep Azze ve Celle. Allah'ın ismini Celle Celaluhu bir kere Azze ve Celsiz söylemedi ya mübarek ya. Normalde söylenir. Bütün kitaplar, bütün alimler yapar yani. Bir kere Allah diye tek söylemedi. Hep Azze ve Celle. Azze ve Celle. Tazim. Allah'a tazim Celle Celaluhu. Evet, aziz ve celil olan Rabbimiz. Katında size şefaat edecek ve en aleykum. Size bir övgü olacak. Oruç sizin için bir övgü vasası Allah'ın huzurunda Celle Celal diyecek ki Ya Rabbi ben bu kulunu beğeniyorum diyecek Mevla da buyuracak ki senin beğenmeni ben kabul ediyorum anlat bakalım bu bunu ne yapmış e, diyecek Ya Rabbi harama bakmadı haram demedi haram yemedi şarkı türkü dinlemedi bu kadar takva üzere beni tamamladı oruç seni met ediyor orada bütün dünya seni met etse orucun şefaati gibi faydalı olur mu olmaz. Ha şimdi 10 milyon adamın hayranı olsa, 20 milyon Facebook sitesinin üyesi olsa Allah'ın yanında beş para eder mi? He? O adamlar Allah'ın yanında değerli bir adam değilseler. he, şarkıcı, türkücü, zurnacı ne olacak? Ee, ama oruç cenimet etti mi? O medih geçerli ahirette. yatlı tubekuleküm. Oruç sizin için diyor, talepte bulunacak. Ama onun için sadece orucu tutmak değil işte Hakkını verin, hakkını İlk sohbetlerden konuyu getirdik Çok konuşmamak lazım Oruçluyken sessizliği muhafaza etmek lazım Bağırıp çağırmamak lazım diyor Yani birçok mesele var Hadis-i Şerifleri bildiğimiz için Bunları topladığımız zaman Oruç diyor min fazli Allah'ın lütfundan Ya Rabbi diyor lütfundan talep ediyorum Senin için Kim için? Bu beni tutan bu kişi için Lütuf istiyorum buna. Sonra ve ağabey, ikram istiyorum. Allah. Taç giydiriyorlar. Yetti mi soruyor Mevla? Ya Rabbi bir de elbise giydir ona. Sündüsler, bıraklar. Neler neler cennette şöyle yerler ver ona. Senin avukatın kim ya? Senin Allah'ın indinde talibin kim? Adına konuşanın kim? Adına isteyenin arzu halcin kim? Götürebilecek misin ahirete bir oruç sağlam bakalım? Binamaz namaz, şefaatçi bakalım. Ve nimeti ve minneti Ya Rabbi nimetinden istiyorum, lütfundan istiyorum, ve esirgemenden istiyorum, ve lütfeyi kereminden istiyorum, ve hıfzıyı korumandan istiyorum. Niye istiyor oruç? Ne yapsın? Oruç cehenneme girme tehlikesi yok ki orucun. O amel şekillenecek, temeffül edecek, nurani vaziyette senin adına bu talepleri yapacak vey hak ey gidi diyor müslüman yazık sana şimdi geldi oruç böyle ikramlar yapabilecekken şefaat edebilecekken seni Allah indinde met edebilecekken men ledi yenfuka ve tuftur ala al haram senin orucun sana nasıl fayda versin ki yarın ahirette bütün gün oruç tutuyorsun akşam yediğin haram niye nereden aldın o pideyi nereden aldın o ekmekleri şunları bunları Efendim, maaşımdan. Maaşı nereden aldın? Faizli bankada. Ne yapacağız şimdi Hacı Efendi? Yi? Peki nereden aldın? Rişvet parasından. Nereden aldın? Gasp adamın bir şeyini, oradan getirdin. Nasıl oldu şimdi diyor. Sen oruç tutuyorsun, haramla iftar ediyorsun. Ya, ya, ya, ya. Onun için iftar sofralarında özellikle aldığınız yemeklere, hurmasına, yemeğine, çoluk çocuğunuza yedireceğinize her zaman dikkat edin. Her zaman dikkat edin ama özellikle orucun iftarında çok dikkat edin. Çünkü yarın da o kuvvetle oruç tutacaksın. Ve sahurda da çok önemli. O gıda ile akşama kadar duracaksın. Onların helal olmasına çok ama çok dikkat edin. Ya Hoca benim paramda şüphe olabilir karışık diyorsan o zaman da ben sana derim ki sen olmazsa birinden borç al o borçlarla iftarlarını aç o borç paralarıyla tamam mı sonra ramazandan sonra ödersin o paraları ha sen kesin haramsa istifar et devbet vazgeç bırak şüpheli bile işler varsa ki şüpheli çünkü başkasından aldığın borcun ee, sana sormazlar o paranın ne olduğunu adamdan borç alıyorsun karza sen. Anladın? Kim borç verecek sana? Bilmem işte. sen öyle yap. Bazı alimler öyle söylüyorlar. Paran şüpheliyse hacca giderken borç al, borç parayla haccını yap gel. Sonra borcunu öde kendi paranla <gülüyor> diyorlar. Ha bu hile işeri yolmuyor mu? Ya hile işeri ederken biz de sana bile bile haram yap haram parayı yut demedik hoş. Şüpheli işler karıştıysa sende Ortalık karışık çünkü Rızıklarına nafakalar Ondan dolayı aman dikkat et Haramla iftar etme Ha bir de haram lan Allah muhafaza ee, İçkiyle de e, o iftar sofrasında içen de olabilir Allah muhafaza Ya Rabbel Alemin Duyuyoruz bazı şeyler neler duyuyoruz ya Hocanın biri sesi açılsın diye içiyormuş mesela Ha öyle bir şey de duydum geçen de Veya biri vaaz ederken cezbeye geleyim, Kaleyan'a geleyim diye atıyormuş iki tek falan. Onu da duydum geçende. Ya Rabbel Alemin dedim yani. Evet. Ve tenamu alel masiye fihâdille yâlişşerife Bu şerefli gecelerde bu mübarek gecelerde günah üzere uyuyorsun. Yazık sana diyor. Günah üzere uyuyorsun ne demek? Şarkıyla, türkıyla, filmle, bilmem neyle Allah muhafaza eylesin. Amin. Allah oruçlarımızı kabul eylesin iftarlarımızı helal ile yapmayı müessere eylesin amin